الله سلام ظله وما يوم يصل هادي له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ve şer'u'l umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ah ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin İmam Ebû Zekeriya Nevvî Rahimahullah'ın Riyâlu Salihin adlı hadis kitabını okumaya, müdaarete etmeye devam ediyoruz. Evet bu alttaki konumuz Babul Vesiyeti bin Nisâ. Kadınlar hususunda öğüt. Vasiyet, tavsiye bahsi, babı. Dikkat ederseniz İmam Nevebi Rahimahullah e, kitabın başından bir yana bizlere e, edep, adat, ahlak üzerine bablar zikrederek içinde bu konularla alakalı hadisler zikrediyor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 başından sonuna kadar ayetler ve hadisler kendisine ait böyle çok az ve nadir sözün olduğunu mülahaz edersiniz kitapta. Ve buna de bakın. Yani şu şurada oturup okuduğumuz e, bu hadis kitabına baktığınız zaman İmam Nevevi rahimahullah ne yapmış? Kaynak kitaplar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace İmam Ahmet'in müsledi. Bunlara yoğunlaşmış. Bunlardan hadisler seçerek konular halinde bu hadisleri toplamış. Hadislerin başında da ayetler zikretmiş allah Teala'nın keramından. Ulaştırmak istediği mesajı ulaştırmak istediği nasihati öğütü bu metotla ümmete insanlar ne yapmış? Ulaştırmaya çalışmış.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 Bunlar ortaya yani peygamber eğitimiyle eğitilmiş ve peygamberi görmemiş olmasına rağmen nebevi terbiye almış bir toplum ortaya inşa eder. Çok önemli. Bütün hadis kitaplarına bakın. Hepsinde bu şekilde. İmam buhariye bakın. yani Bir fıkıh kitabı diyebilir miyiz İmam buhari diyebiliriz. Ne ile fıkıh kitabı? İmam buhari'nin orada hadislerden önce zikretmiş olduğu Bab başlıklarıyla bir fıkıh kitabı. Ama bu fıkhını neyle anlatıyor bize? Allah'ın ayetleri, <gülüyor> Peygamber'in sünnetiyle anlatıyor. Size düşen ne? Bunları okumak. İmam Müslim, İmam Müslim'in de aynı şekilde baktığınız zaman bir fıkıh kitabı mı? Evet, bir fıkıh kitabı. Peki oradaki bab başlıkları kim ait? İmam Müslim'deki bab başlıkları imam neviye ait? Yani İmam-ı bu kitabındaki bab başlıkları İmam-ı Nebevi'nin, yani bizim Riyazu ı Salih'in adlı okuduğumuz kitabın yazarının başlıkları onlar. Kitaba hizmet etmiş, kitabı şerh etmiş. Aynı zamanda bakıyorsun ki o ne? İmam-ı Nebevi'nin fıkhını if if ifade ediyor, fıkhını işaret ediyor. Ne destekli konularla, neyle, nelerle desteklemiş İmam-ı Müslim'in zikrettiği o bab Baplara bölerek o baplardaki hadisler ve ayetler ve hadisler. <gülüyor> bu yani metot çok önemli bir metot. Birçok insanın yani e, hak yoldan sapıp vidatlere düşmesinin ana temelinde yatan, temelinde yatan vidatlardan bir tanesi bu. Yani adam diyor ki, telefonda konuşuyoruz. Ya diyor, rabıtanın diyor, ne Allah. zararı var ki? Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın. Rabıtanın, rabıtanın bir bana zarar var mı? Bir gösterin diyor. On yapmayın diyor. Ha, bu adamın usulü metodu. Yani, Allah ve Kâl Rasûlühu." Allah Teala böyle buyurdu, Rasûlü böyle buyurdu. Delil budur. Olsaydı, olaya bu şekilde ne yapmazdı, yaklaşmazdı, değil mi? Ne derdi? Bu adam, bu adam Arap'ta yaptandığı zaman derdi ki, delil. Dikkat yapalım. Yaklaşım yanlış olunca, yaklaşım yanlış olunca, insanların da dinde yaptıkları bidatlar o kadar şekillenip gelişiyor. hayatlarına o kadar bidatlar sarıyor. Kadının bir tanesi diyor ki işte bizim gibi bir hastamız var onun için bin tane besmele cekal bismillah bismillah bismillah bismillah e niye yani var mı kala Resulü bu? Yok. Diyor ki, ne zararı var ki? Zikir çekiyoruz. Bismillah bir şey mi var diyor. Neden böyle diyor? Çünkü uslu, metot, menheç öğrenmemiş. Ehl-i sünnet ve cemaatin menheci ibadet demek. Al ibadet tevkifiyya. İbadetler tevkifidir. Yani allah Teala'nın Rasulü'nün dur dediği yerde durulur. Yap dedikleri yapılır. Sükut ettikleri yerde de ne yapılmaz? Sınır açılmaz. Hareket edilmez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 tevhid, ibadetler tevkifidir, konuyla alakalı delil var mı? Değil mi? Hep bunu konuşurlar. Yani. Ama dakika eline baktığın zaman, bidatlerinde dahi bir ortak noktaya varamadığını görürsün. Niye? Heva, cehalet, heva, hepsi bunun bir sebebi. Evet. Yine nebih rahimahullah burada diyor ki, ve aşiruhunne bil ma'ruf.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 Kaç günde bir annene götüreyim. Yani buna bile Kur'an'la sınıpten delil arayanlar var. Evet var bunun delilini. Ve ahşiruhunne bil ma'ruf. Onlarla olan muaşeretiniz ne olsun? Ne olsun. Bu, çer bu çerçevede. Nedir senin örfün? Çevrendeki örftedir. 15 günde bir. Yani o zaman 15 günde bir ne Hanımını annesine götür. Allah Teala yine buyuruyor ki: ve, ve lev harastum. Özen de gösterseniz, azim de gösterseniz kadınlar arasında, hanımlarınız arasında, birden fazla olan, <gülüyor> birden fazla evli olan erkeklere diyor ki Allah'lara, "Adaletli olamazsınız." diyor. Tabii buradaki adaletli olamazsınız kesimini bayanlar genelde nasıl anlıyor? Yani siz küçümsersiniz.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 kendini evli zannediyor, kendisine gelen ilgilenen bir koca var. Ne de boşanmış kabul ediyor çünkü onu boşayan bir erkek, bir erkek yok yani bu erkek onu boşamamış da. Allah'tan muallaka asıly kalmış kadın yani. ya. Kadınları bu şekilde bırakmayın. Bazı insanlar böyle maalesef. Adam sen diyorsun evli misin evli Adam bakıyorsun ki ayrı odalarda yaşıyor ve evine gelmiyor. Ya bu kadın. Evli deseyim evliyim boşadın mı yok diyor boşamıyorum dursun öyle Allah sana diyor ki böyle yapmayın falah tezaruha ftezaruha kel muallaka ve in tıslıhı ve tettaku şayet diyor ıslaheder arayıp var dur ve <gülüyor> Allah tanıklarından ısanas fîn Allah kana gafur rahıma Allahu teala gafurdur rahimdir İlk hadis Abu Hureyra radıyallahu anhu rivayet ediyor muttaqun عليه hadislerden قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Diyor ki şarihler, yani kadınlar hakkında sizlere bu hayırla davranma nasihatini kabul edin ey rical, adamlar. Allah Resulü Aleyhisselam kadınlara hayırla, iyile, iyilikle, güzellikle davranma konusunda vasiyet, tavsiye bulunuyor. Bunu emrediyor, bunu da kabul edin diyor insanlara, insanlar, ey erkekler. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ min, min Kadın diyor kaburga kemiğinden yaratılmıştır. allah Teala'nın hikmeti ilahiyesi. Önce allah Teala Adem'i yaratıyor. Ondan sonra kaburgadan da kadını yaratıyor. Yani eğik. Herkes kaburgayı bilir. <gülüyor> وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الظَرْعِ اَعْلَى <gülüyor> Kaburganın en eğimli olduğu, meyilli olduğu, yamuk olduğu neresi? Ol. En üst tarafı. <gülüyor> en yukarıdaki taraf. فَإِنْ ذَرْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ Şayet, alıp bu kaburgayı böyle ortasından tutup düzeltmeye çalışırsan, Ma ba's hum zaletun selam keser onu kırs ve in raktahu lem yezal a'waj o şekilde halinde bırakırsan yamuk olarak kalır o yani olduğu halde kalır fasta usbu bin nisa ama kadınlar konusunda diyor, iyi davranma konusunda bu nasihatini ne yapın kabul edin yani buradan şunu anlayacağız ve şunu anlamayacağız yani kadınların bir hilkat gereği razılış gereği bazı özellikleri var yani bunları erkek mizacı bakıp da erkek mizacıyla yaklaşıp da düzeltmeye kalkar ise ne yapmış oluruz ortaya ayrı bir yaratık çıkarmış oluruz Ahlakıyla, kültürelle, mizacıyla, tabiatıyla ama Allah Taa'nın yaratmış olduğu şekilde bırakır ona o şekilde davranır onun sınırlarını Allah Teala'nın emirleriyle belirlersek o şekilde kabul edip ortaya itaat eden, Allah'a ibadet eden bir kadın mudur? Bu rivayet, in aqamtaha ve in istamta'ta fiha Kadın kabul yetmeyebilir. Ondan zevk almaya kalkarsan, kırarsın. Olduğu haliyle kabul eder. ondan zevk almaya çalışırsan de alırsın, hoşgör hayat yaşarsın. Ama dediğimiz gibi şu, şu şu manaya gelmiyor. Yani biz kadınlar böyleyiz. Bu fıskımızla, bu fücurumuzla, bu günahımızla bizi kabul et. Ne yapalım? Daha değil. Kadın sokağa çıkarken parşun kullanmak istiyor. Bizi böyle kabul et. Hayır, bu haram. Zina etmiş kadınsın, hükmünde oluyorsun. Eğer sokağa parşun çıkarak, evinden çıkarken, yere giderken bir şey sıkıyorsan, kokulu bir şey kullanıyorsan, Allah Resulü böyle diyor. Yani, hadisleri ne yapacağız? Doğru bir şekilde anlayacağız yani. Bu hadisleri alıp hanımına her şeyi serbest bırakıp ya işte dokunursak kırılırlar. Peygamber Aleyhisselatü'ne böyle buyurmuş deyip her şeyi mubah gören erkekler var. Öbür taraftan her şeyle burnunu sokup karıştırıp dümdüz kemik yapmaya çalışan erkekler. Orta yok. Yani kadınlara davranmada da İtidal çok önemli. İtidal çok önemli. Ve rivayet rivayeli muslim, muslimdeki rivayette ise şu lafız, ''İnnel mar'ata min lan leke alâ Yani kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Yani hiçbir şekilde, senin istediğin şekilde doğrulmaz. Doğrulamazsın. Fayıl istentâta bihâ istentâta bihâ bi aywâz ve izhâbta taqîmuhâ kesertâhâ ve kesrühâ Bu româyatta o kemiğin yavuk olarak teşbih edilen ben o kemiğe benzetilen o kadının kırılmasını Ali ne benzetiyor? Talak yani neyle açıklıyor? Tevsi ediyor talak boşanmasıyla. Yani sen e, başaramazsan Onunla, onun o yaratılmış olduğu hılkat mizaç gereği ona davranıp, onunla muamele edip bunu başaramazsan, illa ben onu düz istiyorum dersen, onu ne yaparsın sonuç olarak? Boşarsın. Boşama yoluyla düzelttiğini zannedersin. Bu hadislerde de İbâ Aleyhisselatü bize yani bir öğüt veriyor, bir nasihat veriyor. Kadınlara iyi davranılması gerektiği hususunda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 Zikr-i Naqa vel-lezî akrâhâ Sâlih kavminden de Onu kesen adamla alakalı Aleyhisselam hutbede bahsediyor. Bu kavimde o kavmin böyle en şirretli, şerli olanı, kibirli olanı insanın adamın çıkıp bu kavmi bu deveyi kestiği ile alakalı ashabın ümmetine Aleyhisselam haber veriyor. Hutbenin ilgili tarafında ise bizim bu konuyla ilgili olan kısmında da Aleyhisselam kadınları zikrediyor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 فَلَعَلَّهُ يُذَاجِعُهَا مِنْ اَخِرِيَنِ Sonra da kalkıp gezenin sonunda onunla belki ne yapıyor? Cima ediyor. Ya buna diyor, bu nasıl bir davranış? ثُمَّ <gülüyor> fi فِي min مِنَ الْضَرْطَ Sonra Aleyhisselatü hutbede insanlara yenlenme sonucu insanların bilmesine anlam veremediğini söylüyor mesela. Diyor ki ne oluyor size yani? Buradan لَمَا يَدْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا yefal. Senin insan olarak kendi yaptığın şey olan bu yerlenmeden dolayı diyor niye gülüyorsun? Yani gülünecek şey var, gülünmeyecek şey var. Ali burada bir edep ahlak öğretiyor diyor ki yani sen yani otururken kom şey kardeşinin ve altta toplumda birisinin yaptığını duyduğun zaman güldün. Şeyi sen de ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Gene niye gülüyorsun bundan? Ali Setto uyarıyor insanları. Bu münasebetle alakalı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 kişilerden bazıları yerleniyor. Dua Peygamber Aleyhissalatu vesselam da diyor ki bunun üzerine kim diyor deve eti yediyse ne yapsın kalsın abdest alsın. Oradakilerin ne yapmak için? O yerlenenleri utandırmamak için. Çünkü kalsa var anlaşılacak onların orada yerlendiği. Bunu da ne bina iziklediyorlar? Deve etinin neden abdesti bozduğuna bina Halbuki yani böyle bir Olay olmamış. Bu bâtıl bir kıssa. Deve eti yemek abdesti bozar. Tam bu değil bir şeydir. Allah Resulü Resulullah hadisinde sayım üstünde de olduğu gibi üzere deve eti yemek abdesti bozar. Böyle ki yellenmesen, öyle ki abdesti bozacak başka bir şey yapmış olmasan bile. Yiyersen devenin etini abdestin bozulur. Peki devenin sütü ve devenin sidiği abdesti bozar mı? bozmaz. Devenin sütü, sidi, abdesti bozmaz. Tabii devenin sidi içilir mi? Aynen. Devenin sidi necis Nebi Aleyhisselatü Vesselam yine sahih müslimde kendisine Medine'nin havasından rahatsızlık duyup hastalanan kimselerin gelip şikayette bulunan, bulunduğu onları Aleyhisselatü Vesselam'ın gidin falanca yere oradaki develerin sütünden ve sidiğinden için emri var. Bugün de deveninin sütünün ve sildinin tedavi olarak kullandığı biliniyor. Ve buradan da alimler başka bir fıkı, fıkhi kaide çıkarıyorlar. Etiyenen hayvanın idrarı ne değildir? Necis, değil. necis değildir. Bu taharetle alakalı bahisleri inşallah Fatih hocamızla Bulğul Meram derslerinde alacaksınız. Devenin ve diğer etiyenen hayvanların idrarı, dışkısı necis midir, değil midir? Belirleri nelerdir, neler değildir? Bunları inşallah alacaksınız. Üçüncü hadis An-e-Yuhrayratı radiyallahu anh قال Kal, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لا يفرك مؤمنون مؤمنة Bir mümin kardeşini yapmasın yapmasın? Buğzetmesin. Kim duymasın. Yani bir huyundan dolayı, bir hasletinden dolayı ona buğzetmesin. انكريه منها خلقا رضيه منها آخر ya onun bir kötü huyunu görse de başka huylarından ne yapacaktır? Hoşnut olacaktır. Bunun en başında da insan hanımı geliyor. Yani bazıları, o, ya ben işte evlendim, evlenince çok seviyordum ama şimdi fikşini görmek istemiyorum. Niye? işte nasilt etmek için gelmiş, nasilt dinlemek için gelmiş. Ya görsün, böyle olmaz yani. Senin hanımın bir insandan böyle tamamıyla soğunulmaz ona boz edilmez. İşte kötü huyları var bana karşı. Böyle huyları varsa bunları nasip etkiler. Ama bu, bunun güzel taraflarını da gör. iyi taraflarını da gör. Aynı şekilde insanlarla alakalı ilişkilerimizi de bu ölçüye dikkat etmemiz gerekiyor. Dördüncü hadiste Amr ibn Al-Ahwas el-Juşami radıyallahu anh ennehu semia'n sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil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 Sana bağlı. Er-ricalu kavvamun nisa. Allah sana diyor ki, er-ricalu kavvamun, erkekler kadınların üzerinde nedir? Kavvam. Ne demek? Kavvam, kain. Yani yönetici, idare edici. Tabi bu er Gerçek manada rica. Şeyh hatta sallallahu aleyhi ve sellem rahim Allah. tefsirinde diyor ki, ya, batıda diyor maalesef, bakıyorsun ki diyor, adam diyor konuşmasına başlayacak diyor. Önce diyor ki işte diyor, hanımefendiler beyler diye konuşmasına giriyor diyor. Yanlış diyor yani. Önce erkekler, sonra bayanlar zikrediyor diyor. ahlak budur diyor. allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de böyle zikretmiş diyor. Ama tabii diyor yani bu topluluktan ne beklenir ki diyor. Köpeklere saygı diyor yani, köpeklere, köpeklere dedim diye bahseden, onları yalayıp öpen ayniyle necis olan yani bir hayvana diyor bu ihtiramı gösteren insanların Allah'ın koymuş olduğu bu dengeyi bozmalarında bir darabeti yok erkekler kadınların üzerinde idarecidir arkadaşlar. el er Kavvamun nisa. Ama yani böyle karısının yönetimi altına geçmiş. Otur dediği zaman oturan, kalk dediği zaman kalkan, camiye gitmek için karısından izni isteyen el er yoktur. Niye yoktur? Çünkü onlara rical denmez. Hanımının münkerini görüp, hanımının hatasını görüp ses çıkaramayacak kadar korkan bu korkusunun Allah'ın ateşinden olması, Allah'tan olması gerekirken hanımına karşı bu tavizleri veren müstesna ayrıdır bunlar. Bunlara er denmez yani. Allah Er-Recalü kavvamın ala nisal diyor. Halbuki kadınlar erken yanında esir. İsteseler de istemeseler de yani esir, niye esir? Az sonra hadisler de gelecek. Senin iznin olmadan dışarı yani din bunu bu şekilde verilirmiş. Allah bunu bu şekilde verilirmiş. Senin izin olmadan eve kimseyi sokamaz. Tabii tafsirine gelecek. Senin izinin olmadan nafile oruç tutamaz. Yani Allah'a ve Resulüne iman eden bir kadın yani evet, terki, evet biz ne, esiriz bu manada. Esiriz yani. Ama bugün feminist çağrılar, nidalar, seslenişler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 o, o söz ağzından çıkar. Onun umurunda değildir. Yani ben ne dedim demek ama o söz öyle bir sözlü ki onun cehennem dibine kadar boylamasına ne Sabur. Sebep olur. Lesefemlikune minhunne şey'en gayre dhalife illa en ye'tine bifahişetin mubeyyine. Apaçık bir şekilde bir fahişe, bir hata, bir günah işlemedikleri sürece Onlara bir şey yapmayın diyor e, Allah ﷻ. Fəin fagalna fahjuruhunna fil madaji. Taburda ki fagaldan maksat, fushiyatın maksat, yani isyan, nushuz manasını. Hadisinde de bunun açıklıyor zaten. Saat yani hoşunuza gitmeyen, Allah'ın dinine uygun olmayan, sizin istediğiniz bir şeyi yaparlarsa, fahjuruhunna fil madajiyi. Yataklarda onları nabun hezredin, onlara küsün, tavır takının. ''Vadribuhunla zarben gayremubarrih'' Baktınız küsmek, hecretmek, tavır takınmanın bir faydası yok diyor ki yaralan, yaralamayacak türden ne yapın? Yani din bunu emrediyor. Nibi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu İslam dini öğütleri bunu tavsiye ediyor.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 فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِ النَّسَبِيلَ itaat edecek olurlarsa artık ne yapın? Onların üzerlerine gitmeyin. اِلَّا اِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا وَلِنْ نِسَائِكُمْ Sizlerin hanımlarınız üzerinde haklarınız ve hanımlarınızın sizin üzerlerinizde neleri var? Hakları var. فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئْنَ فُرُوشَكُ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 Ocasına karşı kışkırtıyorsa, Allah'a isyan etme konusunda onu cesaretlendiriyorsa, senin o kadının evine girmeni engelleme konusunda neyin var? Salahiyetin var, yetkim var. Kadınların sizin üzerinizdeki hakkı ney? En tuhsinu ileyhinne fî kisvetihinne ve ta'amihinne. Onlara elbise alırken, giyim kuşam alırken, yemek yedirirken ihsanda bulunan. Yani senin erkek olarak üzerine düşen de bu. Ar-Rical-u ala alen nisa'nın manalarından bir tanesi de bu. Yönetici, idareci, kadın aklını, kıyafetini giyimini alan, elbisesini alan, yemeğini yediren. Maalesef bugünlerde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 Yüzde 300, yüz, yüzde 500, 60 yüz, durumda. Yani Sana bakıyorsunuz, falanca akrabanızın boşandığını, sonuna bakıyorsunuz, falanca komşunuzun boşandığını görüyorsunuz, şaşırıyorsunuz, diyorsunuz Allah. İşte bunların getirdiği den bu, bunların getirmiş oldukları den bu. Diğer hadis, beşinci hadis Muaviye ibn Hayda radıyallahu anhal, kultu ya Rasulullah ma hakuzawjeti ahdina alei diyor ki Muavi İbn-i radıyallahu an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a şu soruyu sordum. Ey Allah'ın Resulü, ma hakku zevceti ahadina aleyh bizlerin diyor, hanımlarının bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Hak yoksa çok riayet etmek lazım arkadaşlar. Hanımın da olsa. Yani erkek olarak yani bir o tarafa bir o tarafa şimdi dengeyi sağlıyoruz. Allah'ın huzurunda bir de hesap var. Her gün beraber olduğun, ömrünün büyük bir bölümünü beraber geçirdiğin bir insan var. Ve kıyamet gününde düşünebiliyor musun? Ya hem bunun genel manada yaptıklarından sorumlusun, mesulsun. Hem bunu karşı yapmış olduğun davranışlarından da sorumlusun. Böyle bir mesuliyet var. E şimdi evet susturabilirsin, sus dersin, otur dersin. Ama bir de bunun hesabı var. Allah katında sorgusu var. Sahabe de soruyor, diyor ki hakkı nedir bilelim yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَنْ تُطْئِمَهَا اِذَا تَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا اِذَا كِتَسَيْتَ Yediğin zaman yedir. Giydiğin zaman yedir. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ Yüze vurma. Yani kadını dövdüğün zaman, vurduğu zaman, hak ettiğin zaman yüzüne vurma. وَلَا تُقَبِّحْ Ona genel manasıyla ile kabih, kötü sözler söyleme, söyleme ona. Ağır konuşma. وَلَا تَهْجُرْ اِلَّا فِي الْبَيْتِ edeceksen, küseceksen evin içinde hecret. 6. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh, قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا da çok önemli bir husus arkadaşlar. Niye kendin eser gösterendir mi? Annenin babanın yanına gitme, evin içinde. E tabi. Haydi annenin babanın evine git değil. Gönder değil. Evin içinde ona ne? Hadi. Başka, başka olara başka git. Yatakta sırtını dön. Konuşma. Edeplere ne kadar, ahlaklana ne kadar. Telefonlarını <gülüyor> açma. Ama şimdi tam ters. Gerçek. Telefonla arıyor, kadın telefonunu aç.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 وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ Diyor ki sizlerin diyor, en hayırlısı aranızda en iyiniz kimdir? Hanımına, ailesine en iyi olanınızdır. En iyi davrananınızdır. Hakkını gözeten, hakkını riayet edeninizdir. Ama öbür taraftan da şunu da görmek lazım. Aleyhisselam dediği dedi bütün dehir boyunca, sene boyunca, ömür boyunca kadına iyilik yapsam diyor, senden bir kötülük közülük közene var? senden ne hayır gördü ki de. Değil mi? Bir de bu, bu tarafı da var. Yedinci hadis, an İyas ibn Abdullah ibn abi Zubayr radıyallahu anh, karar. "Kale Rasulullah sallallahu sallam, "La tadribu ima Allah. Kadınları vurmayın. Kadınları dövmeyin. Bu rivayetleri topladığınız zaman, ki rivayetin devamında da göreceksiniz. Yani kadınları dövmek, hacrettikten sonra, küstükten sonra, tavır takındıktan sonra, nasihat ettikten sonra, öğüt verdikten sonra, hala söz dinlemiyorsa. O, o zaman acı vermeyecek şekilde, yani acı vermeyecek şekilde derken yaralanmayacak şekilde, öyle ifade edelim. Kanatmayacak şekilde, yüze vurmadan kadın dövülebilir yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözü bu. Yani bu kadınlar <gülüyor> bunu duyar. Şey yaparlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde öğretilemiş. Biz burada naklediyoruz, aktarıyoruz öyle değil mi? Anlara geçiyorsunuz. Ömer radiyallahu anh ila Rasulü sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem. Tabi Kur'an-ı de geçiyor. Nisa sallallahu aleyhi Ömer geliyor Allah Rasulü aleyhi ve sellem. Ömer diyor ki Kadınlar diyor erkeklerine diklenmeye başladılar. Ey Allah Rasul. Niye diklenmeye başladılar? Senden bu sözü duydular. Ömer radiyallahu da bunu gelip Vesselam'a arz ediyor şikayetlerini. Fakat daha <gülüyor> bir aile Ressulullah sallallahu aleyhi ve selamın misaun Birçok kadın da gelip Peygamber aleyhisselatüsselamın hanımlarını cezbedip böyle böyle şikayetlerini arz ediyorlar böyle oldu şöyle oldu filan. Fakat <gülüyor> Ressulullah sallallahu aleyhi ve selam. Diyor ki Aleysselatüsr bunu duyunca laqat <gülüyor> atafa bi ali beyti Muhammedin nisaaun kesir. Diye çok diyor kadın Muhammed'in ailesini hanımlara girip şikayette bulunmuş. Yani gevezelik yapmış. Evinde olan olayları gitmiş anlatmış, dırdır yapmış, şikayet yapmış. Bugün birçok kadının yaptığı gibi. Naklen yayın yapıyor kadın evinden komşularına her şeyi de. Diyor ki Aleysselatüsr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 8. hadis, اَنَابْدِ اللّٰهِ النَّامِرِ اِبْنِ الْأَصْرَ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ سَلْقَالَ Dünya meta. Ne meta? İnsanın zevk aldığı, hoşlandığı, bir geçici olan şeyler. وَخَيْرُ مَتَائِهَا Dünya'da en zevk alınacak, en hoş şey nedir? Şöyle ki, اَلْمَرْأَتُ صَالِحَا kadın." Bazı kardeşler, evlenecek olan kardeşler hususiyetle neye dikkat ediyor evlenirken ya diyor ki, kadın olsun, güzel olsun ama Aleyhisselamın vesselamın tavsiyelerine, dinin tavsiye ve baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Kadının saliha olmasının öncelikli gelmesini görüyorsunuz. Saliha ne demek? Her <gülüyor> rical-ı kavvamun alen nisa ayetini kabullenmiş, işine sindirmiş çıkardın demek yani. Güzel ahlak, dindar. Peki burada kalalım. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahümme ve hamdik. İnşallah la ilahe illa estağfurullah ve tuğbul